İtibar haber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Albi Allah min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi r-Rahman وَلَا نَسْلٌ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ فَتَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمْدُ فَكَسَرَ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقٌ صَدَقَ اللَّهُ نَظِيمًا مُتَرَمِّدُ الْمُسْلِمُونَ اللَّهُمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ kalplerine misafir etmek için ta binlerce kilometre öteden buralara gelen Mevla'nın ve Rasûl-i Ekrem ve sellem'in mutlu ve kutlu misafirleri. Cenab-ı Celle Celaluhu bilmediklerimizi duymaya, duyduklarımızı yaşamaya ve uykulamaya, neticede hem dünyada hem ahirette aziz olmaya, Karnesini alıp sınıfını geçen çocuğun neşesi gibi bir <gülüyor> neşeyle Allah Resul'ün huzuruna çıkmaya Duyduktan sonra Semina ve yara Ya Rabbi dinledik ve itaat ettik diyenlerden eylesin <gülüyor> Dinlediği halde dinlememiş gibi olmaktan Düğünlerde damat gelin der gibi konuşanı seyretmekten İmana ve İslam'a Şeffaf canlardan biri değil Doğrudan bakmak lazım gelirken, bozu camlar arkasında bakmaktan, neticede duyduklarından hiç istifade etmeden ailete gitmekten, burada orada rezililisi olmaktan, yüzü kara olmaktan, karnesine, nokta sınıfında kalan çocuğun üzüntüsü gibi üzüntüyle, eli koynunda mahcup, nefsiz ve kalmaktan devletimizi bizim eylesin. Allah'ın gecik kulları. allah Teala ganidir, Allah zengindir. İnsan ise fakirdir, muhtaçtır. Biz bu dünyaya intisar için geldik. Biz bu dünyaya tasarruğu ve niyaz için geldik. Biz bu dünyaya affedersiniz kedilerin dil akme için sahiplerine veyahut da tavukların, horozların ev sahibinden bir şeyleri peki istemesi için gıdı gıdı gıdı yapmaları gibi, kedileri gibi miyavlayıp ihtiyaçlarımızı Allah'a ve Resulü Ekrem'in vasıtasıyla dergâh-i izzete takdir ettik için geldik. Allah Celle Celaluhu, Güneş'i sadece birkaç kişi için yaratmadı. Allah ayı sadece birkaç kişinin istifadesi için yaratmadı. Allah toprağı sadece ve sadece birkaç kişi istifade etsin diye yaratmadı. Suyu, rüzgarı, dağları, taşları, Mevla sadece belli bir kesim istifade etsin diye yaratmadı. Herkesin güneşe ihtiyacı vardı, aya, hilale ihtiyacı vardı, dağa, taşa, toprağa, suya ihtiyacı vardı. Allah Celle Celaluhu maddeyi bile yaratarken kişiye özel yaratmıyor. Herkesin istifadesine onu sunuyor. Herkesin bunlardan ihtiyaçya istifade etme hakkı vardır. Ta taşı belki dikkat kişi yaratmayan Allah, bütün insanlar için onların istifadesi için yaratan Allah, Muhammed Mustafa Tuhal Sadrı Vessellem'i sadece dikkat kişinin istifadesi için mi yarattı? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insü cimnin, maddenin mananı peki kendisine muhtaz olmuş olduğu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun ilim ve irfan kaynağı muazzam bir hazine. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem maddeyi de nana'yı da besleyen muazzam bir Mevla'nın teyiz gönü deryası. Öyleyse herkesin peydi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e istifade etmesi gerekir.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 Burada muazzam bir musluk var Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kovaları buranın dolsun diye geldik. Eğer kovaları doldurup da, o dolu kovaları memlekete kadar götürür de belki muhtaç olanları dağıtabilirsek de eyvallah. Amna lakin kova dolsun diye Çeşmenin altına koyduk dolmazsa o zaman bu kovanın dibi delik demektir der ki kovanın dibi düşü demektir veyahut da doluyor diye dökmeyeceğiz ama ne zaman dolacak? İnsan tarlaya, efendim yani bahçeye su getirirken bahçeye, bahçede ağacın dibine olup dökmek için getirir, çeşmeden aldı oraya kadar getiremezse hepsi zayi oldu demektir. Biz buraya Affedersiniz bir manada Resul-i Ekrem'le olan kontratımızı tazelemeye geldik. Eğer İznal sahibi veya kiracı kontrata hainlik yaparsa o zaman kavga dövüş çıkıyor. Biz Efendimiz ve Vesselam'a bir yemin yapmaya daha geldik. Bir söz vermeye daha geldik. Öyleyse geliş maksadımızı iyi düşünüp ona göre Rasulü Ekrem söz verip sözü eri olmaya gayret edelim inşallah ta'la. Allah'ın içi kulları bazı ibadetler konusunda insan ısrakeş olunca yani sürekli onu yapınca bazen tattan tuzdan kesiliyor gibi oluyor. Kabe-i aynı haller oluyor. Burada da aynı haller oluyor, bazı şikayetler geliyor. Hatta ve hatta Hatta rahat ben memleketteyken daha yumuşaktım, memleketteyken kalbim daha felul kağıt gibiydi, hassaslı pamuk gibi hocam buraya geldim taş kesildim ne oluyor bana, diyenler dayı, maalesef kendisinden şikayet edenler, kafayı seyiranlar bile olacak neredeyse, <gülüyor> ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor. Kanderleyi feda ile haccında der ki, bir insan Resul-i Ekrem sahasının ziyarete girerken, eğer kafasında ve kalbinde hala bir dünya telaşı var ise, dünyeli bir duyguya takıldı onu Resul-i Ekrem sahasının alacağı bir şey diyor. Huzura çıkarken, huzura çıkarken sadece huzuruna dikildiğimiz olan zatı tekayyün ile memuruz. Sofraya oturduğumuz zaman gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız, her şeyimizi yemeğe konsantre oluyoruz. İnsan yemek yerken sadece gözüyle, peki yemeği seyretse, el başka şeyle meşgul olsa, öbür uzun organlar başka bir şeyle meşgul olsa, nasıl ki peki gelen yemek tat vermiyor, lezzet vermiyor? Ee... Yani sıradan bir yemeğin bile esprisi de kaydesi boğulunca Âdemlerin Efendisi Muhammed Mustafa'nın yanında yapılacak olan uygunsuz bir hareketi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den alacaklarımızı engellemekte çok müessir olduğunu söylüyor ulema. Allah böyle iklaslara maruz kalınaktan hepimizi muhafaza iletmiyor. Sizin her biriniz bilmedi misiniz? Sizin her biriniz bir Medine olup, sizin kalbinize Muhammed Mustafa yatıyor. Buraya gelmeden önce siz zaten Medine'ydiniz. O mübarek kalbinize Rasul Eklem Salasen aşkı metbul edeyim. Neticede buraya gelmen süretiyle hakiki Medine'yi, hakiki Muhammed Mustafa'yı seyreyle ziyaret etme imkanı bulduk. İnsan Medine'nin toprağını hainlik yapmaz. İnsan medine toprağında yatan insana, dedi zat hakaret yapmaz. Aynı şekilde herkes kendisini medine bilsin. Herkesin kalbinde yatan zatın Muhammed Mustafa olduğunu bilsin. Biz bugün akkar halimizden canlımızsiz yani değiliz anlamalar. Ama bugün akkar halimizde böyle, affetsiz yılanın deliğinde büzülde bir büzülür gibi oluyoruz. Çünkü Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem acaba şu an kalksa dese ki bana affedersin Bayram efendi ee efendi değilim ya neyse Bayram denen zat peki ne hediye getirdin dese sana Ahmet Mehmet mesela ne hediye getirdin dese ben ne cevap vereceğim peki onun için yani boynumuz bir yerde bükük kalıyor efendimize ulaşmakla seviniyoruz ama acaba bizim dosyada neler var ne? İmam-ı Şamil Çekanistan'ın saati yıl Ruslara on ülkenin malı beden zat vurdu vurdu sonunda ee, malı oldu çünkü erzak bitti nermi bitti bir şey kalmadı. Neticede efendim 9. Ee, birinci Nikola'yı esir düştür. Nikola dedi ki ona, vakti dedi hoca seni esir aldım dedi fakat dedi ben sana dedi bir şey yapmayacağım dedi savaşta göstermiş olduğun yaralılıktan dolayı seni ben serbest bırakacağım dedi de Nikola, Şeyh Şamil'i sermez bıraktı. Şeyh Şamil Efendi Kuddisesi'ydi o, Abdülazizhan'a geldi İstanbul'a. Abdülazizhan Cennet Mekan dedi ki, Üstadın dedi, babam dedi, ne zaten dedi, bu kadar sevinmezsin dedi. Gelişen lafı da bahtiyar oldun. Hatta, komünizmin kurucusu olan Töylü Max diyor ki, Allah adamın, Isteyen, dava için nasıl çalışmanın gerektiğini görmek isteyen Kafkas Fatih Şeyh Şamir incelesin diyor. <gülüyor> Abdülaziz Han Cennet Mekan Şeyh Şamir'e dedi ki Efendi Hazretleri bende bir isteğin var mı? Bir ricam var mı dedi. Şeyh Şamir kuddesinin ruhlu bir hayır yok dedi. Ona bir yol emniyeti sağla dedi. Eşkıyalar yolumu kesmesin dedi. Ben Medine'yi münevereye dostumun ve sevgilimin yanına gideceğim dedi. Sultan Abdülazim bir ekip verdi koruma verdi ve Şeyh Şamil Medine'ye i Münevvere'ye nüzul ettirdi. Orada Karibiyani misafir kalmak için buraya ulaştı ve bab Selam'a gelip, bab Selam'a gelip oradan Resul-i Ekber Sağol ve Selim'i ziyarete giriyor. Ama Şeyh Şamil kendisini yer aldı. Eşâmil kendisini yara atsıyla sürüne sürne kabul edilmiş bir kertenkele, bir bezeppe gibi olmasın, teşbih hata olmaz. İş, meselen, imhat tarafıdır. Kertenkele gibi yerden sürne sürne sürne sürne i Ekrem sallallahu huzuruna geldi. Ve Efendimiz'in huzurunda hala kaldı, buyurdu ki, Es-salatu ve selamu aleyke ya Rasûlullah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Habibullah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyid el evveliyle velâfirîn. Çektim de Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, salatu selam getirdi, Medine muhabbıdı olan Beşir Ağa diyor ki, Ağa diyor biz de onunla beraber bulunuyorduk. Diğer, işte Güzel Ağa, vesaire, büyük resmi yetkililer vesaire, kumandanlar beraberdik diyor onunla beraber. O resul sallallahu aleyhi ve sellatü selam getirince resul ve bütün hazim, bütün nefton, resul sallallahu aleyhi ve berekatuhu buyurdu. Ve bütün hazinun, bütün mevcutun herkes Resul-i sallallahu aleyhi ve sesinden selamı aldığını duyduk diyor. Şimdiye kadar kaç tanemize peki yani Böyle bir hal efendim yani halis oldu. Yapmış olduğumuz işlerden dolayı resul i Ekrem sağa selen Nemnun kalıp da kaç tanemizi peki tedşir eyledi? Kaç tanemizi peki müjdeledi? Allah'ın cici kulları bir tarla var diyelim. Tardanın yerinde bir ikinci tarla var. İkinci tarlayı birisi kavak etmiş. Kavaklar sekiz on dakika uzanmış. Sen de tarlayı buğday ektin, mısır ektin diyelim. Peki güneş önce doğduğu zaman kavaklara vuruyor ve senin tera kabağın gölgesi düşüyor. Şimdi ağacın gölgesinin düşmüş olduğu kısımda mahsul nasıl olacak? Büyümü? mü? Büyümez. Mahsul bodur kalır. Niye? Güneşin ziyasından ve ışığından tam istifade edemediği için. Güneşin vurduğu buğdaylar, güneşin vurduğu mısırlar iyi güzel boy atıyor, anla. Öğleye kadar belki, hatta belki ne bileyim ikindiye kadar da olur bilmem, o vakte kadar güneş ışığından mahrum kalan o buğdaylar, peki, Mısırlar, ay çiçekleriyle doyunup odur kalıyor. Ondan sonra buğday başak yapmıyor, Mısır doğrudur koçan yatmıyor. İşte, işte, Rasûl Ekrem sâvâ sellem, güneş gibi demeyeceğim, benzetemem çünkü güneş batar Muhammed Mustafa batmaz. Resul-i Ekrem sallallem bir sudur diyeceğim. Susuz hiçbir şey yok kainatta. Susuz efendim yani hiçbir canlı yok. Taşta bir havada bile su vardır. Ama Resul-i Ekrem sallallem'e su da diyemeyeceğim. Çünkü su durdu mu kokuyor, kirleniyor. Resul-i Ekrem sallallem'e ekmek diyeceğim. Peki ekmek diyemiyorum. Ekmek durduk, durdukça bayatlıyorum. ne i Ekrem sallallem bayatlamak için bir özelliği yaptı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve bol ofijenli olan bir havaya benzer diyeceğim ama havada bir an geliyor, kirlenediyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bileceğim bir şey yoktur. İmam-ı Rab'dan ilk adresi Allah'a sevdiğinin sana dağının duyurduğu gibi Muhammed Mustafa eşittir Allah. Allah'a tarif konmaz, Muhammed Mustafa'ya tarif konmaz. Ne kadar anlıyorsak anladığımızı anlatıyoruz ama Anladığımız anlatamadığımızın ön binde kaşı milyonda birin Mevlana acele etsin, Umut Ekkolce gibi, yüz bir dünyaya gelsen, Ya Resulallah hepsini konuşsam, saçının telini bile anlatamam ben, diyor. <Gülüyor> Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ki yani işit ibretlerine bakarak söylüyor bir güneşse kimdeki bu güneşten daha fazla ziya, ışık ve sıcaklık elde ediyorsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan istifadesi dedi ki bu yukusu o kadar mükemmel oluyor. Türkiye'deki sistem maalesef yani ortalık ortam bizim dil imajımızı değiştirmiştir. Yani biz bilemiyorum ama eğer ben hapsız konuşuyorsam beni bağışlayın. Biz ne Cenab-ı Hak Celle'ye doğru dürüst tanıyabildik. Ne Muhammed Mustafa Aslı doğru dürüst tanıyabildik. Ne Kur'an'ı ne imanı ne namazı ne orucu ne haccı ne zekat. İmam-ı Rabbani bu bize sürdüğü gibi. Hep surette kaldı. Yani binanın peki bir cephesine, vertebrisine falan kafa inşaata takıldık. İnşaatın ince tarafından kasıt kanemizin haberi var. Onun için insan mesuliyetini idrak etmeli. İnsan sorumluluğunun peki farkında olmalı. Burada yapılacak olan en hayırlı ibadet. Burada yapılacak olan en peki yani tatlı, lezzetli, bereketli... Müjdada değiliz ya. Ama fakirane, burada yapılacak olan neki mükerremdir burada yapılacak olan ve yerine getirmesi gereken en mühim iş karar almaktır Karar, karar almaktır Karar, karar almakdır. Karar. Biz buraya duvar seyretmeye gelmedik. Biz buraya filim yani işlerle işte seyretmeye gelmedik. Biz buraya, bir takım iyi taraflarda bulunup da eksikleri tamamlayasın, muhatap için tamamlaması söz vermeye geldik. Hiçbir Osmanlı padişahı hacca gelemedi peki. Bu adamların yer yani imkanı mı yoktu? İmkanın kralı onlardaydı. değildi. Anla belki zertleri başka idi. Ki geleme işlerini en viciz bir şekilde, Yavuz Sultan Selimane Aleyhisselam isimli kupa ne güzel beyan ediyor. Diyorlar, padişahın bir hacca gitsene, bir Kabe'yi gördü, Medine'yi minervere de davze göresin. Neticede yani sen de o makamlardan teyizya dolasın deyince, dede buyurdu ki, ben de resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ziyarete gittiğim zaman, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana dese ki, Sultan Selim bana ne hediye götürdüğünü. Ben ona desem ki, ya Resul'a koca al, Devlet-i Ali'yi ve bıraktım, Bıraktım işte kendimi getirdim, sana veda ettim mi desem dahidir. Yoksa Resulü Ekrem sallallahu sellem, benden hediye istediği zaman diyor Resulallah al bu anahtarları. Bunlar balıkın anahtarları. Al bu anahtarları, bunlar dargıratın anahtarları. Al bunları, bunlar efendim Oğusturya'nın anahtarları. Al ya Resulallah, bunlar bu da peşlerin anahtarları. Al ya Resulallah, bunlar İran yuran anahtarları. Ekrem Eklem benden bunu bekliyor bunu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 Oradan döndükten sonra ne keyilemediğini unutan, <gülüyor> şuradaki leddeyikleri ve tedbiyeleri unutan, şuradaki peygamberi itnaf ve takdim olan sınat selamları peki unutan bir insandan hiç bir hayır yoktu. <gülüyor> Resulü Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem bizim için 360 tane kut kırdı Kabe Muazzama'da. Bütün enbiyar peki niçeye binlerce, belki milyonlarca kutları kırdılar. Niye? Kutperest olmayalım diye. Hanmedisi seyit Hasan'ın net bir Hanım Kumbare'yim buyur doğgibiyim. Eğer senin biz Hindistanlılar diyor. İslamiyet ile müşerref olmasaydık, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ref olmasaydık. Şimdi biz Allah yerine ineklere devam bir inek perisi olarak gelecek durumdayız. Türkler de diyor eğer dini bir İslam ile müşadef olmasaydı, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve müdeşşer olmasaydı, müşadef olmasaydı onlar da bugünlere bu 20. yüzyıla kadar köpekperest olarak perest olarak, olarak gelecekler diyor resul Ekrem Eklem sallallahu aleyhi ve esaretten kurtarmıştır. resul Ekrem Eklem sallallahu aleyhi ve sellem kurtarmıştır. resul Ekrem Eklem bize ne yapmadı ki? Yani dünya yüz mükemmelik kere gelip bunları anlatsak bitirebilir miyiz? Başka resul Ekrem Eklem bana, sana peki vatan bıraktı vatan! Vatan bıraktı vatan! Vatan bıraktı vatan! Gerekirdi ki, bizim peki yani Aynı şekilde Resul Ekrem Mekke'den medenisine hizmetçilik yapalım, Türkiye'ye peki müşteriliği güçlerden kurtaralım da Resul Ekrem aşkının bedelini ödeyelim ama heyha! Türkiye diye sanki bir devlet kalmadı, ne demek kalmadı. Türkiye! Sakılı kararcı oldu, arsa oldu. Onun için buralarda anla Buralardayız ama yani elimizden efendim yani gelen şeyleri yapmadığımızdan dolayı belki pusularımızı alt alta yazdığımız <gülüyor> zaman ee bakıyoruz ki hesap çok fena, hesap çok fena. allah Teala düştüğümüz yerden çıkmaya neticede Resul-i Ekrem sağa selle davasına gerekli hizmeti ortaya koymaya bizleri muhabbet eylesin. <gülüyor> Amin. Mehmet Akif Erso'nun rahmetli buyuruyor ki her sabah Camisi'ne gidiyordum diyor. Ne zaman gitsen kapının dibinde bir ihtiyar ağlardı diyor. Bir gün sordum ona, dedeciğim niye ağlıyorsun git başından evladım dedi diyor. Neyse ikinci gün baktım gene ne zaman gittiysem benden önce caminin kapısında oturmuş ağlıyor. Neyse bir gün geldi dayandım artık diyor. Ya dedeciğim söyle Allah aşkına ne derdin var? Derdi verin Allah termanda verir. Anlat işte neyin maddesleri oğlum dedi. Kaldığı üzerine gelme dedi. Zaten dedi yüreğim yaralı dedi. Beni tekrar ağlatma dedi. <gülüyor> Üslah ettim beni. Ya Dili'cim niye ne diyorsun mesela? O zaman bir dine bakayım dedi. Ben Abdülhamit Han'ın zamanında dedi. Batarya komutanıydım. Bimdaşı Hüseyin Bey dedi. Benim dedi, anam babam vefat etti. Çift çubuk, tarla, dağ bahçe, ahirdeki hayvanların ve hepsi dedi, orta kaldı dedi. Malın üzeri, mukayyet olacak kimse kalmadı dedi. Komutanıma gittim dedi, komutanım ben askerlikten ayrılmak istiyorum. Ben istifa etmek istiyorum <gülüyor> dedi, bağışlar mısın ne olur dedim diyor. Komutanım kabul etmedi, esra ettim. Hüseyin'e dedi ki seni ben Sultan Abdülhamid Han cennet mekana çıkaracağım, padişah durumunu arz et kabul edersen eala yoksa benden izin çıkmaz dedim. İyi dedim peki efendim. Gitten Sultan Abdülhamid Han'a söylediler. Abdülhamid Han demiş ki gelsin bakayım Hüseyin Bey. Bir sıkıla büzüle bir çıktım diyor padişahın üzerinde diyor. Evet padişahın diyor cennet mekan öyle bir duruşu vardı diyor. Yani artık ben diyor korktum artık yani. Yani beni diyor tekne tokat gelecek bana gibi bir hal vardı diyor. Gayet vakur, gayet heybetli ve güzel bir edayla bana diyor, ki buyur Hüseyin Paşa dedi diyor. Ne istiyorsunuz? Dedim yani paşan bak durum bundan Ben bir ananın babanın bir evladıydım. Memleketimizde işte efendim arazimiz vardı. Çiftli çiftli çiftli vardı. Anam babam gitti. Vallahi mülkümden mukayyet olan kalmadı. E, dolayısıyla ben müstahhi olmayı istiyorum. Ben istifa etmek istiyorum. Beni ne olur askerlikten bağışlayın dedi. Cennet mekanı Sultran Abdülhamid Han buyurdu ki, hayır dedi paşa olmaz dedi, Padişahım yapma etme ne olur vesaire, hayır olmaz dedi Hüseyin Paşa dedi, bir ısrar, bir ısrar daha vesaire, Mustafa en sonunda Abdülhamid Han cennet mekanı dedi ki, peki dedi senin isteğin üzerine dedi, senin müstafii kabul ettim, istifan'ı kabul ettim, oğul, ben o akşam bir, bir rüya gördüm diyor. Rüyada bütün Osmanlı ordusu, Batarya Batarya, Batarya Rasulü Ekrem'de, Abdülhamid Ağa'nın önünden geçiyor diyor, denetim var diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir iki adım önde, Abdülhamid Ağa'nın cennet mekanı bir geride. Neticede Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi Osmanlı ordusu batarya batarya geçiyor diyor. Evet. Ve Resul-i Ekrem Abdülhamid Ağa diyor ki, diyor ki, ee... Abdülhamit diyor. Bu batarya kimin diyor? Bu diyor e, İbrahim Paşa'nın diyor bataryası. Komutan önde arkada askerleri raf raf geçiyor. Aferin diyor çok muntazam diyor. Dedi, şu ikinci batarya kimin diyor? Ya, Abdülhamid Han'de ki ya Resulullah bu diyor işte Resul Paşa'nın diyor bataryası diyor. Sen de Resul Paşa. Arkasında askerleri geçiyor mesela. Üç, dört, beş kıta bütün batarya geçiyor. Bir batarya geliyor. Taşı yok bunun ve asker batarya davet geliyor. Öztürk'ten sağa selam dedi ki tek Abdülhamit Han dedi. Bu kim bataryası? Abdülhamid Han buyurdu ki Ya Resulallah Hüseyin Paşa'nın bataryası Yani peki bu komutan Abdülhamid Han buyurdu ki Ya Rasulullah İsteği yükselmedi ve biz onu istifa ettirdik dedi İsteği yükselmedi ve istifasını kabul etti, ordudan ihraç ettik dedi <Gülüyor> Resul Efendi Sağolsan buyurdu ki Paşa Paşa Padişah Padişah Senin ihraç ben de ihraç ettim buyurdu Allah Allah. Şimdi mesele bu ise mesele bu ise yani ben ne yapayım ben şimdi, ben nereye gideyim peki ben? ben ne yapacağım şimdi bu Medine'yi münevverde peki? Benim buralarda gezme hakkım mı? Benim buralarda oturup yemek yeme hakkım var mı? Benim buralarda beş yıldız değil dokuz yıldızlık ellerde peki alemi yapma var mı? Ve evet. sürekli e ne din dese bana ben ne yapacağım peki? Hadi, yani her şeye rağmen buralara geleceğiz, eyvallah vesaire. Anladı ve lakin, rasul Ekrem sağ verilen bir söz vardır. Bu sözü belki vefa göstermek gerekmeyecek mi Buralara Bıra arabe şekilde geliyoruz gidiyoruz vesaire vesaire. Eğer gerekli etki ve tesir maalesef olmuyor demeyin ama, yani olması gerekenden çok daha gerilerde kalıyor. Bu böyle mi gidecek pevcid? Tarihin yazdığına göre, Tarihin yazdığına göre, Şeyhülislam Muslidin Eşeem, <gülüyor> Meşayiften Muslidin Efendi, Kanuni Sultan Süleyman zamanında Şeyh idi. Kanuni Sultan Süleyman'ın da yakınlarındandı. Rasulü Ekrem sağa selem Şeyh Muslidin Efendi dedi ki, ''Bizim de Süleyman kulumuz.'' dedi. ''Bizim Süleyman kulumuz.'' Yani Kanuni Sultan Süleyman. Hizmetçimiz Kanuni Sultan Süleyman, ''Harizayı cihadın için terk ettin.'' Allah yolunda çalışmayı, Mücadeleyi için terk etti peki? Kanuni Sultan Süleyman da illeti zahiriye yani kolera tipi bir hastalığa maruz kalmıştı. Elim erit eriyor. Şey, Musriytin efendi geldi. Sıkıla büzüldü Padişah'ın dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selamı var dedi. Abi. Bana aynen şöyle şöyle buyurdu. Süleyman kulumuz farize icadın için terk etti. Allah! Kanuni Sultan Süleyman tutuştu. Dedi ki deryal orduyu Humay'ın hazırlansın, mandalar önden önden peki topları çekmeye başlasın. Avustura'nın Zigetman Kalesi alınacak. Üç ay önceden mevsimde pişmeki mandalar topları çekmeye başlıyor. Üç ayda mandalar ancak Zigetman'a dayandı. Ve Kanuni Sultan Süleyman cepheye sedye üzerinde gidiyor. Neticede çadırı kuruldu, çadırı kuruldu fakat Avusturyalılar Zigatlar kalesini çok mal tahkim etmişler. Evet. İki tane böyle iç çiçek kale, Kanuni Sultan Süleyman emir verdi. Ondan sonra askerlerin, bahadırların, yiğitlerin vun şeklinde. Neyse savaş başladı, kızıştı vesaire, kampeyle <gülüyor> süt kaka, Karnı Sultan Süleyman da durmuyor. Neticede peki, neticede İsrail diyor, vurun askerlerim, vurun askerlerim. Zaten canıyla boğuşuyor peki. Bir taraftan da peki, eğer savaşın peki durumu idaresiyle sayılır, kamlet olan şeylerin koca Osmanlı liderlere göre her türlü güç ve oteli elinde, sedisinde kürsü görünüyor. Bunun askerlerin bunun askerini derken neyse birinci feylin kalenin düştüğünü bunun haberi geldi. Ondan sonra askerlerin hani ikinci kale, bu askerlerin İsrail ile birlikte ikinci kale anlamadan karnı Sultan Süleyman vefat etti. Ciğerleri Macaristan'da gömüldü. Geri kalanı İstanbul'a getirildi. Süleymaniye Caddesi'nin önüne koyuldu. Şimdi tarihçiler diyorlar ki, valişafteki o sevgideyken derdi ve sıkıntısı neydi ki peki? Surekliye, surekliye ki askerlerin bunu, askerlerin şöyle yapın, askerlerin böyle yapın mesela. Niye istemiyordu diyorlar? Çünkü kahin sultan Süleyman şunu anlamıştı Resat ettiği Fatih zamanında sürekli kimse o zaman mesaj Lanuni peki, Sultan Süleyman verilen emrin yerine geldi mi, gelmedi mi? Haniye zafer haberi? Resul-i Ekrem sınavına hesap soracak, eğer ben bu hesabı veremezsem benim halim ne olur diye, kanun Sultan Süleyman sürekli savaşın üzerine eğilir diyor. Dede, dede, sedge üzerinde, cephede, Resul-i Ekrem sınavına vereceği olan hesapla meşguldu. Öyleyse, öyleyse, bu afiyetler, o Türkiye'de bir kral hayatlar vesaire. Asıl işi yapmaktan, asıl işe tekebilmekten bizleri peki doğru eylemesin, uzak bırakmasın. Nedendi? Allah sana bana çok değer verdin. Beni bir Medine yaptı. Peki beni bir icabında gel kalbimi Muhammed Mustafa sağlasen Ramza'yı mutlu arası yaptı. Aşk bedel ister. Aşk bedel ister. Bu kalp sadece ve sadece Allah ve Resulü'nün ipotekidir. Bu ipotekiyi bu çükürtün hiçbir güç yoktur. Varsa da, varsa da sadece de sadece onlar için çalışmaktır, uğraşmaktır. Gülüşmeler dedi de ne güzel söylüyor. Peki kalbine benim Resul Ektem sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi ve tap yapmış. Kalbine Resul Ektem sallallahu aleyhi ve selleme peki mekan etmiş vesaire ne güzel söylüyor. <Gülüyor> ey enbiyanın serveri, ey evliyanın rehberi, İnsürginin peygamberi, ehlen ve sehlen, ehlen ve sehlen merhaba. Ey enbiyanın serleri, ey evliyanın rehberi, ey insücan peygamberi, ehlen ve sehlen, ehlen ve me sehlen merhaba. Sen canların cananısın, ademlerin sultanısın, dertlerin dermanısın, ehlen ve sehlen, ehlen ve sehlen merhaba. Telsin ol mahfub ruhu da, etme şifaat tencüde, Ahmet Muhammed Mustafa, ehlen ve sehlen, ehlen ve merhaba. Cümleni diler geldiler, fayini yüzler sürdüler, yoluna canlar verdiler. Ehlen ve senhlen, ehlen ve merhaba, güneş cemalin görelim. Kâine yüzler sürelim, yoluna canlar verelim, ehlen ve sellen, ehlen ve sellen merhaba. Allah'u ek-karşanu, Tuba'anehu, Sultan'u, Beccâ'ehu, Burhan'u, ehlen ve sellen, ehlen ve sellen merhaba. Divan Edebiyatı'nda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i gül temsil eder. Gül peki Ekrem, Lale ise Cenab-ı Hak Celle Celaluhu remzeder. Sultan ne? Davat İbrahim Paşa döneminde iki bin satılan laleler vardı. Ya bir lale bu iki altın olur mu? İki bin altın veriyorlardı, çiçeğe vermiyorlardı. Çiçek yani çek olduğu için değil. Lale <gülüyor> Cenab-ı Celle Celal temsil ettiğinden dolayı en güzel lale yetiştiren e Cenab-ı Hak Celle Celaluhu en güzel anlatabilecek efendim mahsuliyetü sürdüğü için onun bir lalesini iki altın verici dağım. Resulü Ekrem sağ ve sellem ise gül temsil ederdi. Dedi gül beyi ekilirken de koparılırken <gülüyor> yani çok iyi aldı. Gülü bile incitmeyecek şekilde onu dokunurlardı vesaire. Bir gül anla, gülün merkezinde on bin tane tomurcuk var. Niye? Gül Muhammed'in Mısır'da fazla havası alır de derdi. Siz gülün namazı değil bilir misiniz gülü namaz? Ecdat gülü namaz kılardı. Diyelim mesela secdeye koyan ekranın secdeye yerlere, ecdat böyle yapraklar, güzeldi böyle gül yaprakları ki adam secdeye gittiği zaman, kürpükü kürp sıpırına kürp vurduğu zaman Muhammed Mustafa, Allah Allah Muhammed Mustafa, Allah Allah. Mustafa, Muhammed Mustafa kafasını, kalbini tamamen istila eder ve e, alnını secdeye koyduğu yerde yaşlardan ipler olurdu. Sevgi, böyle şeyler yaptırıyordu. Büyük mekanların, yani, mübarek mekanların dereketi teyze külde çoktur ama burada yapacak olan bir yaramazlığın da çökürdüğü çok fazladır. Çok fazladır, çok fazladır. Eskiden efendim padişahlar ve vezirler Medine-i Münevvel'e geldikleri zaman altı mil ötede <gülüyor> arabadan veya geleden inerlerdi, yalan buraya girerlerdi. Bir bununla birlikte, ee, Abdikayız kabilesi buraya geldiği zaman, e, Ravza-i Muhtar Haran'ın diyelim işte, kubbesi vesaire gönlünden başladığı zaman, kendilerinden geçerdiler, derelerden aşağı, koltuk közü düşerlerdi. Deneyi unuturdu, eşyasını, parasını, pul unuturdu. Adam yanına kaçışık tek yanına vurdu, buraya saldırdı. Bazı acı haberler geliyor kulağınıza, bazı şikayetler geliyor. Şeytan Türkiye'de yaptırmadığı bazı kötülükleri maalesef nasıl yapıyorsa burada yapıyor. Hele hele kalp kırma, kalp incitme noktasına çok şikayetler var. Bu iş nasıl olacak? Bu iş nasıl olacak? Biz bu ne Ekrem sağa seve'nin yüreğine Hı. diken batırmaya gelmedik. Zaten Rasul Ekrem şu an yaralı. Amerikan askerlerin fil çizmeleri belki Suud çöllerinde belki eğer bu adamlar cırgıdayken Rasul Ekrem sağa seve'nin burada rahatayım değil. Hı. Burada rahat değil. Burada rahat değil. Bu millet bir gelip Rasul Ekrem sağa hizmet etmeyecek Hı. mi? Benim dedem buralara peki 1 milyon 400 bin şehit verdi. Kilometre kare 13 tane Osmanlı askeri düşüyor. Kabra ve bir sürü peliler vardı. Hepsi dindiz oldu. Belki hepsi gitti vesaire. Acayip acayip bir şey oldu. Artık dünya... O için de yaşadığımız ortam, takım yani temel gerçekleri konuşmaya bile müsait değil. Ne Türkiye'de artık hürriyet kaldı doğru dürüst. Yani kaldıysa dediğim bir şey o da işte rahat konuşabiliyorsun. Buralarda bile yani bireyimizden geçen şeyleri anlatmaya peki yani imkanımız kalmadı. Her şeyin konuşulmasını bizden beklemeyin. Artık yani artık yani çember bittikçe daralıyor. <Gülüyor> Allah-u Teala imana, İslam'a hürriyete zaman vermesin ama bu efendim yani hukuku bu Koşup davetim müttəcce Allah göstermesin cenab Hak Celle Celer bunları teker teker elimizden alacak gör. Koşu bu harbini yapan zat Murat Huda ben diyor dede. Biz sır kahine karşı karşı savaşmadı. Padişah ve ki cice Sultan Murat arkadan hançerleri çöldü dedikler Sultan Murat Seyirli Hançer'in pek etkisiyle yüreği yıkıldı. Ve bütün Osman'ın askerinin yan cümleatı değişti. Padişahım, padişahım, padişahım. Ne oldu, ne oldu işte, bize bir vasiyetin var mı padişahım? Ve dede Murat Hüdâbendigâh'ın o anda kullanmış olduğu bir çift cümle sana vasiyettir. Gelip bana efendim, sorma ne yapacağız hocam diye. Ne için, nereden başlayalım desaire. Dededen toruna vasiyet. Yeni Yeniçevilere efendim, Sultan Murad'ın peki en son vasiyeti Evlatlara olun, attan in yansız. <gülüyor> peki ne olun? Çünkü işin başında kim var? Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem var. <gülüyor> ve seviyorsan peki Mustafa ablunun bir bedeli olmalı. Biz yani nelere bedel ödemiyoruz ki peki? Nelere bedeli yani sahip ki İslam, Tamamla Mustafa Asal Hazretlerin ilat işi veya temsi bizim anamızdır babamızdır peki biz İslam gibi adam başka bir işindeyken emmedik İslam niyeti benim bizi ana gidi peki tatlı ve gıdalar sütten başka bir şey vermedi insan beslenme kaynağı peki tekrar mı? İnsan İslam'ı İslamiyetle, insan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle etle ve tırnak gibi olması gerekirdi. İlikle düğme ilişkisi gibi olması gerekirdi. İkiz bebekleri aynı etlerin yanı sefetle, peşikler, sallanlar, büyütürler. Yeni bir İslam 600 sene Osmanlı ile peki ikiz yaşamıştır. Dede İslamiyetle aynı beşikte sallan bir büyütü gelişti vesaire. Bu rüzgar <gülüyor> bir daha isteyecek mi? <gülüyor> Onlar belki yani yaşamayı bilemez miydilerdi? Onlar peki katkı efendim Adem'le sefalara, adam azam edip peki adam İstanbul'da aldığı abdestle, akşam abdesti ve sabah namazın turuna kılıyordu. Adam beygirini suluyordu. Bir daha efendim ikinci bir kere Mısır'daki Nil'lerini de suluyordu. E diyordu ki benim beygirim, benim beygirim yani o kadar hızlı gidecek ki ikinci suyu Nil'lerinden içecekler Ikinci su Nil'lerinden olmadığı müddetçe ben savaşı savaş kabul etmiyorum derdi. Edirne'yi peki Bulgarlara Yunanlı hareket savunan Şakir Paşa. Ne muhteremdi adamda o. Benim liderim odur. Benim yani davada davada hızını peki yani e, sağlayan benim rüzgarımı peki tamçılayan adamlardan birisi odur. Paşa. Adam diyor ki askerlerine e, emrinde bulunan batarya ya, evlatlarım diyor. Askerlerin diyor. Eğer diyor düşman diyor. Eğer diyor düşman diyor. Belki Türkiye'ye girdikten sonra, bu topraklara en sonra buluşacağız da diyor, savaşacağız. Eğer düşman girdikten sonra, savaşıp da ben şehit düşersem beni mezara koymayın diyor. Beni atın toprak üstüne diyor, kurtlar kuşlar esine gitsinler diyor. Ne mevkete düşman girdikten sonra, savaşıp terlenirse ben şehit kabul etmiyorum diyor. Ne zaman gördük Türkiye'ye vultularını Düşman tepki cephelerine saldırırım, oradan eğer vurulur düşersen, o zaman beni mezarıma koyun diyor. Biz buraya bu duyguları tazelemeye geldik. Muhammed İkbal ne güzel söylüyor, rahmetullahi aleyhi, Pakistan'ın milli şairi. Ama ne adam o, Ama ne adam, o, ama, ne adam ama ne adam o, acılar geldi efendim Pakistan'a. Sordum peki ne getirdiniz, herkes diyor ki zemzem getirdik, kuruna getirdik vesaire. Peki dedim, bittiniz Resul-i Ekrem Sağolsun'un birinci halifesi Hazreti Bekir Süddik'in sadakateli davadaki samimiyetini getiren yok mu? Cevap yok diyor. Peki ikinci halif Hazreti Ömer radıyallahu anh adaletini getiren yok mu? Cevap yok peki. Üçüncü adamın peki Hazreti Osman radıyallahu anh hilmini ve karını hedef payasını getiren yok mu? Cevap yok peki. Hazreti Ali Kerrem Allah'ın kendindeki şecafını getiren yok mu? Cevap yok peki. Hacılar siz ne getirdiniz diyor. Bütün ibadetler yanlış ve eğitim politikaları yüzünden hedefinden saptırılmıştır. Namaz saptırılmıştır. Oruç saptırılmıştır. Hac ve zekat peyit hedefinden saptırılmıştır. Din artık bir folklor görünümüne bulunmuştur. Yani bizim köyün, bizim memleketin veyahut da alanın babaların eski ört ve adeti gibi bir durmak benzeri dönüştürmüştür. <gülüyor> Sami kinisi seviyesine getirilmiştir. Hoca papaz ve haham sevgisine getirilmiştir. Belki o anından sonra Kur'an-ı Kerim incir seviyesine getirilmiştir. Yani din belki suyu alınmış, kodosu kalmış kodakalarına getirilmiştir. Allah böyle din göndermedi. Enam-ı Şarani Rahim allah Teala buyuruyor ki اَوْاَنْ ذَحِكَ اَوْا سَمْتِعَى مُزَوْجَةِ اَوْلَبِسَ مُبَخَّرًا اَوْتَهَى اَلْمُتَنَزَّهَا اَيَّامَ الْنُزُرُ الْبَلَاءَ الْمُسْلِينَ ben <gülüyor> zahike kim inniye gülerse, bak gülmeyelim çok kadar değil mi? Ben zahike kim biliyorsa, evstemtehali zavzeti, işi gücü hanımıyla oyunlaşmak hanımına sakınıyorsa, evle bise mübakkaren, peki adamın işi gücü diyelim mesela, gran tuvalet zili bil emzeli giymekse, ev zâbeyle mütenezdehâ, Şükrü, şükrü, çayır, şubayı, şükrü, denize, nereye vesaire. Şimdi döneceğiz, doğru yolda gideceğiz değil mi? Doğru ormanlara gideceğiz değil mi? Ormanlara kim gider? Allah'a affetiyor. <gülüyor> Mendehike, eustenta bu zevceti ki, kim güler? Peki kim hanımına takılıyor? <gülüyor> Peki ondan sonra Nefesi mübahtaran, ha işi gücü işte grand tuvalet, ışık giyinmek vesaire vesaire fizik güzelliği hee zehbeyle mutelessze ee, veya artık oraya buraya tatile gidebilirler vesaire bak bunlar hepsi helal şeyler bunlar ama kim bunları yaparsa, eyyem ve nuzulü belayarın müslümin. Müslümanlara fedi fela, belanın musibetler yağmur gibi, sana halinde yağarken, kim bu işlere takılırsa, tehu ve belbeha ah hayvanlarla beraberdir. Muhammed Mustafa'yı çok affedersiniz ama, yüreğimin yarısını bunu söylüyorum. Beni bağışlayın lütfen. Öfkâbe-i muazzamayı insanlar mı tavaf yoksa Öfkâbe-i mı tavaf etti? Yavtâ-i Efendimiz Ali istedi mesela militanları ve mücahitlerimi tamam etti. Yoksa 16 yanetti. Hilafet henüz zamanında kilisine bir darbe vurdular Ferice. Kilise darmadağın ettiler. Neticede efendim adam dedi ki Muhammed Mustafa öldü geride kalmış bıraktı dedi. Amerika on altı bin kilometre sederdi ama şu an Türkiye'ye peki burnundan daha yakın hale geldi peki. Eee? Ne oluyor peki? Hala bir gaflettir, hala bir cihalettir, hala bir vurdum bir vazifesine aldı başını gidiyor peki. Yani... Camuru karşı kütledilmez ama bir noktada peki bu elin yavuru peki çamurun patağın içerisinde bocalaya bocalaya bocalaya bocalaya yani kendisi ve insanı yaralı bir şey bunlar çalışıyor. Enbiyat bana neler verdi neler neler verdi neler neler verdi neler, neler, verdi neler. enbiyanın başlara sürekli sağ ol marketinde kaç milyon mal var anla bir kere peki markete girmedim ben hatta bakta gelip de ne var ne yok bakmadım ben ben hee. Benim cahil adamların bir kese deme hakkım var mı? Burada söylenen şeyler yürek yarasıyla ile söylenmiştir. <gülüyor> konuştuğu yerde, tetba bile dinlenmiyor biliyor musun? Aşk es tari kınahı peygamberim ol Nağzade-i Aşk'e Aşk es maderi maderi mevla'na Ben gözünü yanayım Aşk es tari kınahı peygamberim ol Aşk bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in diyor Yolu duruyor Nağzade-i Aşk'e Biz aşkın diye evlatlarıyız diyor ol. Aşk es maderi mağol Aşk bizimdir diyor anamızdır anamız biz ondan başka bir şey emmeyiz diyor. Fahrettin Kıçıman Allah kanı kadar rahmet eylesin. İngilizler buraları işaret edip de Mekke'yi mükerremede Kabe'ye dokunmasınlar, Medine'ye mülemlerden Avzi'ye mutlara dokunmasınlar diye 15 bin askerin burada benim yaşadığı tali veya verdimiş olduğu mücadeleyi okumayan insan Tarihi okumadı, okumadı demeyeceğim. Okumayan insan, kendisi dünya gelmiş kabul etmesin. Kurslarda romanlar okunuyor, bilmem neler okunuyor vesaire, Neyse, gizli gizli icabında bilmem ne, kötü kötü mecbalar giriyor vesaire. Ama Fahrettin İngiliz Manpaşa'nın ve Osmanlı ordusunun misal söz gelimi, bir örnek bu, Medine'nin müdafaa konusunda İngilizlere kaydedermiş olduğum mücadelenin peki, elini boynu kalit kaç kişi? Abdülhamit Han zamanında adamı buradan sökemediler peki. İngilizler olmadı yani, Osmanlı'yı ya diş geçiremediler. Hatta ecdat peki orduyu ta Yemen'e kadar gönderdi. Eskiden askerlik altı oldu. Adam altı yıl içerisinde karıyı unutuyordu. Anayı babayı unutuyordu peki. Ama altmış derece sıcakta peki. Ulan insan yani bırak savaşmak peki. Yani tuta, tutup şey yapamazsın ya. Yani oturamazsın bile. Pankari, kezakal, erisin tereyağı gibi. Bunlara mesela Yemen'e kadar orduyu çekmiştir. Niye? Medine'yi medine münevveri açayım da, düşman rahatsız tut diye buralar gelmesin diye. Resul eklen canım, ben canıma ne kadar mukayyet olurum, o benim cananım, ona daha fazla mukayyet olurum diye. Olmadı, sökemezler, azgıramdan ben bir kararla. Fahrettin Fücmen Paşa'yı buradan alamadılar. Neticede Füca Sultan Teyfi tahttan indirildi. Yerine Cemal Paşa, Salat Paşa, Enler Paşa üç tane hain geldi. Neticede İngilizler onları kafa kola aldı, İstanbul'dan kres yapmak suretiyle Fahrettin Kıcuman Paşa'yı buradan Malta'ya sürdüler. Maalesef burada bazı Arap kardeşlerimiz, Arap liderleri İngilizlerin ağzına taktılar. Haydar Paşa'dan Medine'ye kadar gelecek olan İkmal ve Erzak'ın efendim yani lagollarını talib ettirdiler. Osmanlı burada, Osmanlı burada, aç bir ilaç. Bununla birlikte peki, efendim yani ne ayakkabısı kalmış, ne elbisli kalmış yiyecek bir şey yok peki bu çöllerde. Ne işleri vardı adamların? Neticede, neticede, neticede, hâltın Kıçmanpaşa o zamanlar böyle parmağın kadar uzunlukta büyük büyük çekilgeler oluyordu. Çekilgeler yener çünkü temizlediği için temiz yiyen bir şey yenir. Askerinler de benim çekilgimi edildi, e, deygilere çekilgimi edildi fakat millet tabuz oldu, tabuz olan bir insan ızdırabını düşün, zaten iklimle ortam yani süper bir ızdırab veriyor, bir de mesela ha, adamın dışı zaten köseleye dönmüş, tahtaya dönmüş belki. Ee, bir de iç organları da pekatli yani sıkışıyor böyle vesaire kıvranıyor vesaire beygiller efendim yani hayvan ciğer cihak, cihak bağırıyor vesaire. Bütün millet kabus oldu vesaire. Bununla birlikte bir tane Osmanlı maskelesi ben yatmıyor ve ee, Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme oh. ona rencide diye bir şey söylemiyor. Batarya doktoru Peyton Kandemir diyor ki Bakın Ziparit'in Kusuman Paşa'yı artık alacaklar. Abdülhamit Ali'yi indirdiler yerine üç tane iki geldi. Fethi Cedat Tıparit'in gün peşe geçiyordu dero Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi, gibi ve son konuşmayı yapan orada dindarda. Uzun bir hutbedir. Uzun bir hutbeden ofusan müeyyene dayanmaz. Neticede bir cümlesi en son cümlesini söyleyeyim. Fahreddin Razi'ye ki diyor ki 15 bin Osmanlı askeri mescidinle birlikte Onunla sıkıldığın yerde, onlarla çok iyi değil. Kimin kimden kavmeme, kimin kimden kavmeme, bari değil. Siz ayrıldık işte ne güzel. Tam bir tadilat bu başka. Tam bir dalgalanmaz. Bari tek bir zaman ama ferdin öyle bir hırtiye irade ki. Öyle bir hudba yürüye bitti ki yani yandık kavrulduk diyor. Ve en sonunda diyor ki askerlerim, askerlerim gelin hep beraber. Aha Resulü Ekrem sağlam ona karşı sözlerime diyelim ki Ya Resulallah ben senden anla geçemez. <Gülüyor> Osmanlı ile iptal etme hakkım kalmadı benim çünkü ben onun izini kaybettim, <gülüyor> ben davasını dağvasını Beni dedi gibi adi bedeli. Ancak ben kendi içmekten alıyorum ben peki, bu topla şöyle bir olur değil mi? <gülüyor> Bunun da bir bedel olacaktır. <gülüyor> <gülüyor> Resul-i Ekrem kabrinde şu an nedir peki? İnşallah diyelim, hüsniyetimiz odur, bizden razıdır, şudur, budur, anla. Yani bu peki bu eksperi ne yapacağız? Bunları gösterin neresine yapacağız Allah aşkına ya! Kimse kendisini mazur göstermesin! Mazur et gitmiştir zaten tren kaşanı çok çok oldu belki. Peki tren kaçtı diye, tren kaçtı diye belki oturacak mısın ya! Koş trenin dışından belki! Belki yarın bir yerde yatır atarsın trene! Bu şuur çok görülür ve kaldı birçok insanımızda. Ama öyle ama böyle vesaire vesaire. E belki ben kimim varım Allah aşkına ya! Benim varlığımın sebebi peki, Muhammed Mustafa sağa sebebi de ki, beni efendim yani birilerini bir peki yarattın, birileri peki yani bana vatan hırsız, sağlığı, en azından diyeyim yani, e ona medya olun. Benim varlığım, benim vücudum, benim sahip olduğum bütün güzelliklerin tekinden daha burası burası, burası burası. Nabi 17. yüzyılın büyük şairi Medine-i Münevvere'ye giriyor. Bakıyor ki insanlar böyle sellem, orası sellem böyle, Medine-i giriyorlar. Ecep yok, terbiye yok ve sürekten sağa sen yandan da kalıka kalıka kalıka kalıka yapılıyor peki. Bu toprakların pek de beklemiş olduğu ürfet var tazim, maalesef yok. Ulanca böyle namussuzluk olmaz, böyle ediletsizlik olmaz. Bu memlekette, muhammed Mustafa, sağa sellemin memleketinden, böyle yaramazlık mı olur derken, <gülüyor> derken, o gece efendim rüyada Rasulü Ekrem sağ selim'i görüyor. Ben de girmeyeceğim dedi diye. Peygamberimiz bir demediği müddetçe. Neticede bak asmanlı edebi. Bak nedendeki Muhammed Mustafa'a açtırdı. Kusur içmesini görüyor musun? Rasulü Ekrem sağ ve selim durdu ki Nabi gelebilirsin dedi diyor. Amin. Ben uçtum diyor. Ondan sonra Nabi eline kalemi aldı döktürdü. Sakın terk edaptan. Kuy'un bu, nazar cahil ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Habibi Kibriyan'ın habib Kibriyan'ın Habib-i Kibriyan'ın Habib-i Kibriyan'dır fazilette. Tetavvuk Kertevi, Amci bu Allah'ın ev, bad-ı selamın, siğine çakidir. Anan gandılı cevzol, madday nur-i ziyadır bu. Bu hakim tertebinden oldu değil, cüraden zahil. Anladan açtı memcuda, keşf-i tutiyadır bu. Murat edem şartıyla gir, nabiyy bu dergah. Metaf-ı kutsiyandır bu, sekah-ı enniyadır bu. Lan nabiyy? Sakın terk edepten, kıyma bu dokudadır bu. bu, bu. Hakkı edepsizlik yapma, namussuzluk yapma bu da diyor. Burasıdır, sürekli sağa selamın köyüdür diyor. Peki nazargahı ilahidir. Cenab-ı Hak Celle -Cen sürekli ihtizar etmiş oldu. Mübarek bir yerdir, makamı Mustafa'dır bu. Neredesin oğlum? Aklını başına al, alakırı. Tabi gibi kibriyanen. Bab <gülüyor> gâhıdır, <gülüyor> burası da sürekli salasının başını yastığa koyduğu yerdir. Hazirette, tebab-ı ter değil harici Cenab-ı Kibriyadır bu. Üstünlükte Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu arşın, çok daha muazzam ötesinden ödüyor burası diyor. Pelek'te, mahnev bab-ı selam, sine çakidir. Gökyüzündeki diyor, yildon, al, ay var ya, hilal var ya. bab selam işte buranın en güzel kapısı, en mübarek kapısı orasıdır. Tabu Serap di Cebrelisan oradan geliyordu belki e, oradan girmek yani e, daha iyi derim ki ziyaret giderken. Felek'te Mahinev Bab-ı Selam'ın siğine çakidir. Bu ne yapıyım? Gökyüzünde yeni doğan doğan ay var ya. O Bab-ı Selam'ı kıskandan dolayı görgü çatlayacak gibi oluyor. Herkes diyor bab selamı Selam'a hiç efendim ediyor. Oradan girmeye çalışıyor. Ya bu ne acayip bir yer. Biz efendim yani gökyüzünde oldu bize bakan neden yok diyor. Ay. E ee, onun kandili cemsel ma'temi nuru ziyader bu Ravza-i Mutawarra'da pek yanandır kandil belki Aaaa! Dünyayı güceleyip Işıklı'dan cezanın peki aydınından çok daha muazzam bir aydınlık ve paradı sahibi diyor. Hmm. Bu hakim tertepinden oldu dey Cura Demzalil. O Medine'nin toprağı var ya, he! O toprağı, o o toprağın ve o, o toprakta yatanın diyor. Yüzünden diyor, yokluk diyor, yok oldu gitti diyor. Amadan aşkı mevcut, daha çeşmituğu diyadır bu. Yani Nandela yani alemi yaratmamıştır, yarattı, yarattı, niye peki Medine'nin toprağı, e Medine'nin toprağında yatanın tek yatandan sıçrayan ve sıçrayan, peki ışıldayan nur yüzünden diyor, öyleyse. Murat edeb şartıyla gir ne bu dergaha? Bak diyor burada böyle şeyler oluyor diyor ne abi? O, Tam edebini takın O edeb diyor Rasulü sallallahu aleyhi ve gir bakayım diyor. Niye? Metaf-ı bu. Zekâh-ı en bu. Burası bütün Kudsiye'lerin ve Ruhani'lerin sürekli, sürekli tavaf ettikleri yerdir. Sen zannediyor musun ki, peki, bugün Cuma namazı nette insanlar güldü. Sen zannediyor musun ki, adı dışarıda da pekiz insanlar geziyor. Eğer aradaki terbiye edilme evladıyı kaldırsalar ya, Hı. hiç kimsenin peki yana bakmaya yürekleri tahammül edemez. Hı. Herkes o ağa, iki bin santigratlıklı ağlar sopasının üzerine düşen, bir damlası nasıl ki anda da buhar oluyor, hepimiz öyle buhar oluruz. Metaf-ı kutsiyandır bu, bu, sekah-ı enbiyadır bu. Şimdi enbiyanın diye başını koymuş olduğu eşittir burası. Bu kapının eşiği diyor, peygamberlerin eline ayarı değil, başını koyma eşik, koymuş olduğu eşik dediği diye fileti. Dedi öyle söylüyor. Allah'ın, Allah'ın, Allah'ın, Allah'ın. Allah Kendinle bizim aramızda yarattın, nahluk Allahım. Muhammed Mustafa'yı gibi tanımaya pepe, yaptın Allahım. Allahım zaten bu gözlerini düşe görmez Allahım. Kendinle bizim aramızda bir Allahım. Burada olan kulların sallallahu aleyhi ve sellem acaba o aziz Allah'ım, Allah'ım, e Allah Ama dostunu gören, dostunu gören seni görmüştür. Dostunu gören Mehmet Mustafa'yı görmüştür. Ama dostunu tanıyan kaç kişi ki? O kadar insanlar var, milyonlarca insanlar var. Bunların senden haberi olmasa, Muhammed Mustafa'dan haberi olmasa bunların burada ne işi var? Ama Muhammed Efendi'yi katkısı tanıdık. <gülüyor> Evlerinde seni katkısı ki tanıdık. Evlerinde seni katkısı ki tanıdık. Evler de acele Evlâ'nın bastırını tanımak neyle tanımaktan gardın. Allah'ım bizi vele labret içerisinde yavrusunu kaybetmiş kendi gibi yapma Allah'ım. Geleceğiniz Allah yolları ya Rabbi'si tarif et Allah'ım. Elini Allah de bırakma Allah'ım. Allah'ım sünneti seniye ittifadan mahvedecektim. Bir giriş yapmayın girişte kaybolduk Allah'ım. Sünneti seniye... Sen de Ya Allah'ım. Allah'ın hırlısın, Şah-ı Mümecced'sin efendim. İçarelere devleti serp etsin efendim. Divan-ı İlahide selam etsin efendim. efendim. Sen, sen. Ahmet-i Mahmur, adı Muhammed'sin efendim. Haktan bize Sultan reylesin efendim. Hütben okunur münderi, Hükmün tutulur mahkemeyi ruh-i cezada Gülbayn ki kudumun çekilir arş-ı kudada Esma-i analar anılar ardı semada Sen sen sen sen Ahmet-i Mahbub-i Muhammed'sin efendim Öfkem bize sultanı meygesin efendim Oldum ki nebilerle deliler kala hayran Nefsi diyor, derşette de koba, cümlede lefkan. Yersi'le o Allah ahlani perişan, düsturu şefaatle, senindir yine meydan sen? sen. Ahmed i Mahmul Muhammed'sin efendim, artan bize sultan-ı meyyetsin efendim. Ümmütleyiz, yersi'le oğuh eylemeyiz biz. Sermahî imanete oğuh eylemeyiz biz. Babını koyup kavyarı fena eylemeyiz biz. Biz kimseleri sayende nikah eylemeyiz biz. Sen, sen. <gülüyor> Nedim Arnurdu <Nuhammed>, Muhammed'sin efendim. <gülüyor> İyi ki haber.